...kadraj... ...hazırlayan ve sunan... ...Şenay Aydemir... ...merhabalar... ...kadraj ile yine birlikteyiz... ...ben Şenay Aydemir... Ee, ...bu hafta... ...her yıl olduğu gibi... ...her yıl Ocak ayında olduğu gibi... ...bu hafta yine... E, ödül mevsiminin... E, ...en hareketli haftalarından bir tanesi oldu... Tabii ki en popüler e, ödüller alan Oscar adayları açıklandı. Türkiye'de Sinema Yazarları Derneği e, adaylıkları açıkladı. açıkladı e, e, programın ilk bölümünde e, bu e, yılın Türkiye'de ve dünyadaki filmlerini bakan bu adaylıklar üzerinde konuşacağız. İkinci bölümde ise e, Vizyon Haftası olarak da oldukça e, iyi bir hafta. Birbirinden önemli filmler var ve az ona bakacağız. Ee, önce kısaca e, Türkiye'de ye e, bakalım diyorum ben. Siyem yazarlığı e, geleneksel 40. siyah ödülleri için ilk tur oylamasını yaptı. Ve ilk tur sonucunda Eşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf 10, 11 dalının in 11'inde de aday gösterildi. Onu e, yeraltı ve tepenin ardı izliyor. Ayrıca gözetleme kulisinde babamın sesi de e, çeşit dallarda adaylıklar kazandı. E, görünen o ki e, Araf, Yeraltı ve Tekrin arasında bir çekişme olacakmış gibi görünüyor Sinema Yazarları Derneği'nin e, Sinema Yazarları şimdi ayın 16'sında ikinci tur için tekrar bir gelip belirli bu 5 aday arasından en iyisini seçecekler 11 kategoride. Ödül türünü ise 21 Ocak akşamı gerçekleştirilecek. Böylece e, Bilimde dahil olduğum sinema yazarları tarafından 2012 yılının en iyi, <gülüyor> Türk filmlerinin en iyi biri belli olacak. Açı i̇şte yandan tabii ki tüm dünyada merakla beklenen Oscar adayları da gün <gülüyor> itibariyle açıklandı. 24. Şubat'ta verilecek e, ödül törün öncesinde. Aslında beklentiler büyük olanda karşılandı e, denilebilir. Yani öngörüler karşılandı. Birkaç sürpriz var. Birkaç e, Linkoll'un sitenin Spielberg'in ki kendisi zaten bir tür Oscar avıcısıdır, hemen hemen her filmi çeşitli dallarda aday gösterilir, bazıları alır. Spielberg'in yönettiği Lincoln 10 adaylık üzerinde, 10-14 arası adaylık alması öngörülüyordu, 12 dalda aday gösterildi ki buna en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi oyuncu dalları da dahil, yani oyunculuk dalları da dahil. Ee, onun dışında Anglin'in, <gülüyor> kimilerinde çok beğenilen, kimilerini de e, yerden yere vurulan filmin Life of P, P'nin yaşamı da 11 dalda aday gösterildi. Onun dışında e, Sefiller ve Düşler Diyarı öne çıkan yapımlar oldu. E, Düşler Diyarı hakkında biraz sonra konuşacağız. E, i̇lk yönetmenlik denemesinde ben direttiğim e, Captain Bigelow ve Ben Affleck gibi bu yılın tartışılan filmlerin imza atmış ismi, hatta e, Paul Thomas Anderson gibi ismi dışarıda bırakar en iyi beş yönetmen adayıdan e, biri oldu. Bu bakımdan e, düşerdi. başarısı ne <gülüyor> önemsemek lazım. E, e, bu yılki Oscar'ın ve dikkat çekici e, taraflarından bir tanesi de Oscar tarihinin... E, ve aday gösterilen en yaşlı ve en genç kadın oyuncu e, adaylarını bir arada barındırması. E, Haneke'nin Aşkı'nın başrol oyuncusu Emmanuel Di Veya e, 85 yaşında ve bu dalda gösterilen en yaşlı oyuncu. E, Düşler Diyarı'nın e, 9 yaşındaki oyuncusu e, Quentin Wallis ise e, en genç oyuncu Oscar'a. Bu dalda aday gösterilen en genç oyuncu olduğu ikisi. Aynı yıla denk gelmesi de Oscar tarihinin ilginç notlarından biri olarak kaydedilebilir. Bir başka ilginç not bugüne kadar Amerikan Başkanı'nı canlandıran 5. oyuncu oldu. Daniel Davis konu canlandırıyor. Oscar Lisesi'ne baktığımızda dikkat çekici olan şeylerden bir tanesi de Müşrar yani Diyarı'nın hem en iyi film hem en iyi yönetmen dallarında aday gösterilmesi dışında Michael Haneke'nin hem Türkiye'de hem de dışında birçok seçimde birinci olan filmi Aşk'ın da en iyi film adayı olması. Yine Haneke'nin yönetmen olarak desteğe girmiş olması önemli. <gülüyor> Kimileri Michael Haneke'nin bu filmi Oscar için çektiğini düşünüyor ama hatırlatmakta yarar var. Film başta kan olmak üzere birçok Festival'de ödül aldı. Kanda Altın Payimi'yi kazandı ve Eştirmenlerin de Gözde filmlerinden bir tanesi. Bu bakımdan e, ben bu tür yargıları doğru bulduğumu söyleyemem. E, bu da bir şüphe de Haneke'nin filminin e, alay gösterilmesi bu iki dağda. <gülüyor> bir de e, ş, bu yıl e, çok uzun yıllar sonra şöyle bir e, durum da gerçekleşti. Umut Işık'ın filmi e, 4 oyunculuk durumunda da aday gösterilen tek film oldu. Bradley Cooper en iyi erkek oyuncu, Jennifer Lawrence e, en iyi kadın oyuncu, e, Jackie Weaver yardımcı kadın oyuncu ve e, Robert Niro da yardımcı erkek oyuncu dallarında aday gösterildi ve o bütün oyunculuk dallarında aday gösterildi bunlar. Filmlerine baktığımızda güçler <gülüyor> diyar, Umut Işık'ın e, Kinin yaşamı, aşk ve operasyon argoyu görme fırsatımız oldu. Diğer filmler, henüz bizde vizyona giremediği için diğer filmlere bakarsak bunlar e, Zero Doctor, Lincoln, Sefiller, e, Jungle Unchanging'de e, bu dört film e, henüz vizyeme fırsatımız olamadı. E, dolayısıyla filmler hakkında yorum yapmak şimdilik e, çok sağlıklı görüntü. Belki Oscar ödül töreninde doğru filmler... ...video örgüme fırsatımız oldukça... ...şimdi hakkında yorum yapabiliriz ama görünen o ki... Lincoln diğerlerine göre bir adım daha önde görünüyor. Yapılan yorumlara bakılan, kul kulislere bakılırsa... ...Denial Daily News'e işte erkek oyuncusu da... ...tek geçiliyor. Şimdilik Oscar'da durum böyle. Önümüzdeki haftalarda tekrar Oscar'ı konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim, aradan sonra... Bu hafta vizyona gören filmleri... Biliyordum zaten en başından... ...her aşkın değişik ömrü vardır. Güvenim tamdı sana en azından... ...ama sanki bir tuhaflık vardı... başlar her hikaye sayfalarında birçok renk olan varsın sonu biraz ani bitsin zaten az sonra da gideceksin chorus we must love inandım başkla ne çare we must love biçeceksin Pişmanlıktan öleceksin Madem koptuysak bu defa Beni hep güzel hatırla Gel sarılalım son defa Demeli artık o la la Sileceksin, seviyordun günah, kendi kendince bu duyguyu sen bileceksin. sin Madem Kopti Berkeley'ye indirmeli değil. Bu akşam aydımız bu bölümde bilgine indiren haftanın yüzüne giren filmlerini kısaca masaya e, Filmlerden ilki e, kara olan hatırlacaksınız. Yeşil çandırımda kartal tıbbet tarafından canlandırılan bu suat yıldızın e, ölümsüz eseri diyelim. E, yıllar sonra yeniden biraz de Hayatlık oldu. E, Bancı tarafından yönetildiği film ve e, filmin bu dönemin yeni kara olanı ise Volkan Keskin. Açıkçası ben filmi grafik olarak fena e, bulmasam da hikaye yönünden biraz zayıf olduğunu düşündüm. Yani e, filmin e, ne denler e, sakillik açısından Eşikçenli'nin filmlerine sadık kalması e, oradaki e, kareografileri tekrar etmesi e, bence hoştu. Ama bu e, bu dönem biraz daha e, filmin hikayeye odaklandığını e, düşünürsek sanki hikayesi biraz daha az karikatüf yapılabilirmiş gibi e, bir fikir oluştu bende. E, yine de e, gidenlerin memnun ayrılacağını düşünüyorum. Filmle ilgili özellikle Müge Boz'un performansına gerçekten dikkat çekmek lazım Bayır yıl önce çizgi romanındaki karakterin duygusunu ve kişiliğini en iyi aslan e, A dedicated businessman, a family man, a man I am very lucky to call, my mentor and my father. World events all revolve around five things, M-O-N-E-Y. Why sell our company? We make a great return. How much money do we need? Do you want to be the richest guy in the cemetery? You want to tell me what this is? you don't ask. The car rolled a multiple impacts. So she was here, her feet were down here. So who kicked out the door? The situation would be manslaughter. What would you advise such a person to do? There's about 50 things that person wouldn't have thought of. Fingerprints, DNA, sofa records. That person were closing a merger with a large bank. Any arrest could derail the transaction. Half of the fund's assets are missing. There's a $400 million dollar hole here. That's ridiculous. You're looking at a thousand years jail time. What am I supposed to do? Yeah. There's a detective Breyer here to see you. We haven't located the driver? The driver. Yeah, someone else was driving. What happened to your head? I hated on a medicine. Yeah. Hate when that happens. Detective Breyer, is about your husband? Fine, make an appointment. He's my dad. I have to trust him. This is a homicide. I know he went to pick him up. The more time that passes, the more lies that told. Did you want me to let our investors go bankrupt? You lied. We were going broke. The police have been trying to talk to me, and I'm not going to lie for you. The guy did it. He does not get to walk just because he's on CNBC. I am your partner. You are not my partner. You work for me. Yönetmen Nikola Staricki oldukça ilginç bir isim. Kendisi 15 yaşında profesyonel hacker, 19 yaşında New York Üniversitesi film sema bölümünden mezun oluyor. Ayrıca Akers filmi için profesyonel danışmanlık yapıyor. Yönetmenlerin üzerine hazırladığı bir kitap var 22 yaşında ve şimdi 30 yaşlarının başında oldukça iyi bir ilk filmle karşımızda e, Entrika Arbitrage, e, Arbitrage e, film e, bu son Amerika'da yaşanan finansal krizin e, aslında kılcal damarlarında dolaşıyor. 60 Bunun süren e, bir yatırım bankacısının bir taraftan Ailesinden, bir taraftan da iş dünyasından sakladığı sırları e, anlatırken e, önemli olanın nasıl görün değil, değil, kendini nasıl gösterdiğinin e, olduğunu özellikle o liberal ekonominin mottosu olan bu söz üzerine kuruyor bütün cintkısını ve her şeyi sakin sakin anlatıyor. Önce haftanın önemli filmlerinden bir tanesi. E, vaktiniz olursa bu hafta tercih edebilirsiniz. Özellikle Cıkkir'in... E, Performansını Dandeski e, ile bahsetmek lazım Bir de Latice Kaspa'nın e, Varlığını da hatırlatalım Milyar e, Filmimiz e, Haptun animasyonu Haptun sonu hem çocuklar hem büyükler için e, İzlenebilir bir film Eshane 5'te Yıllardır çok şey görüp geçirdim Benim adım Jack Frost. Kendi başımı olmayı seviyorum. Kar savaşı. Ne kural, ne de sorumluluk. Kulağa çok hoş geliyor. Merhaba dostum Uzun zaman oldu. 68'deki kar fırtınasıydı. Pascal'le pazarıydı dediğim. Yoksa hala kızgın mısın ha? Evet. Ama bu sefer başka. Çocuklar. İşte burada. Jack Frost. Noel Baba vay. Umarım yetiler seni iyi ağırlamıştır. Tabii. Çuvala tıkılıp büyülü bir geçide fırlatılmaya bayılırım. Oo güzel. Bu benim fikrimdi. Wow. <gülüyor> Muhteşem dörtlü iş başında. Noel Baba, diş perisi, uyku perisi ve Paskalya kangurusu Nesi? Hmm. Tarşanım ben. Bizim görevimiz dünyadaki çocukları korumak. Daha önce görmediğimiz bir tehditle karşı karşıyayız. Ne harika bir rüya. Daha güçlü olabilir. Korku. Yardımın lazım. Neden ben? Senin içinde çok özel bir şey var. Bunu sen siz asla başaramayız. Hadi gidelim. Uykucu? Uykucu? Uyan! <gülüyor> Korkuyu yok edemezsin Ceng. Korkmuyorum senden. Güçlerimizi birleştireceğiz. Sen soldakileri hallet, ben de sağdakileri. Anlaştık mı? ...yaramaz listesinde miyim? <Gülüyor> <Gülüyor> hem de hem tepede! Bu filmi fırsatı bulamadığım için e, hakkında çok fazla yorum yapmayacağım... ...ama sinema eleştirmenin arkadaşlarımdan aldığım yorumlar oldukça iyiydi. Yani çocuklarınızla beraber e, gitmek istediğiniz e, sinemaya gitme planlarınız varsa... ...efsani beşli bu seçeneklerden bir tanesi olabilir. Biraz önce bahsettik Ben Zeppelin'in Düşler Diyarı Yılınış sürpriz filmlerinden özellikle <gülüyor> Kurduğu Fantastik Dünya ile Ve bu bahsettikleri Fantastik gerçekliğin Birebir bir Örtüştüğü filmlerden bir tanesi The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece bust, even the smallest piece, the entire universe will get busted. This here is an aurochs, a fierce creature. The star's coming, the star's coming! Y'all better learn how to survive. You daddy. It's just my job to take care of dude, Okay? And it all goes quiet behind my eyes. I see everything that made me. Peace is, peace is. Flying around in invisible pieces. I see that I'm a little piece of a big, big universe. You're gonna be the king of the bathtub. I promise that. In a million years, when kids go to school, they're gonna know. Once there was a hush puppy, and she lived with her daddy in the bathtub. E, film hem Türkiye'de hem dışarıda çok büyük övgüler aldı. E, dolayısıyla gidilip görülmeyi hak ediyor diye düşünüyorum. Ben kendi adına filmi çok e, büyük bulmadım ama e, şöyle bir şeye kefili olabilirim. Çok farklı bir sinema deneyimi açısından özellikle e, sinemanın yakın takipçileri, sinema duygusunun peşinden koşanlar içinden... ...çok önemli bir deneyim olacağını garanti edebilirim. Dolayısıyla e, üçer değerli e, önemli seçeneklerden bir tanesi. Haftanın son filmi ise John Wilkot'un e, yönettiği Kanunsuzlar. E, İlgililer hatırlayacaklardır. E, John Wilkot e, şimdi kadar çektiği filmlerin bir kısmını, üç tanesini... Müzişen Nick senaryolarından çekti. Bu, bu ortaklık ilk 1988 yılında Ghost of Silver Death ile başlamıştı. Daha sonra 2005'te Proposition'u çekmişlerdi birlikte. Ee, şimdi de kanlamışlarla e, yeniden bir aradılar film. 30 yılların başında Amerika'da İtki Yasağı'nın ve Büyük Buhra'nın yaşadığı döneminde e, kaçak içki satarak ayakta durmaya çalışan Üç Kardeşim hikayesini anlatıyor. let come for rob me sometime i know who you are oh yeah who's that one of them bond ramp boys my daddy says you boys are the worst thing ever to hit franklin you tell your daddy i said hi we got a chance to make a good stack of mine here pure corn whiskey it's a white latin come on for see dance i ain't dancing for you <laughs> too uh, come on. it's impressive I respect you, bond You want any more of this stuff? As much as you can bring me. That's $2,000, minus my commission. Look at you, swarming around like you're Al Capone. They say in town you're looking for someone to help out around the place. Well, Mr. bond do I get the job? Seems you've been involved in certain illegal activities. There's a new special deputy o tabii bir zamanlar Amerika'da ya da dokunulmazlar Bonnie and Clyde gibi görkemli yanları olduğunu söylemek hiç filmin Yüzünü biraz sakinliğinden ve e, hikayesine verdiği anlamdan oluyor Bence bütün derdini sakin sakin anlatıyor. Ee, ve oyuncuların performansları üzerinden geçilip alçalan bir film var. Özellikle Tom Hardy ve Guy Pearson karşılıklı oynadıkları ve e, filmin içerisinde birbirinden bağımsız bir şekilde filmin temposunu yükselttikleri bölümler oldukça ki bu iki oyuncunun performanslar açısından bir gidip görülebilir. Kısaca bu hafta sonu sinemalarda oldukça zengin bir e, zengin seçenekler var. E, o yüzden çok fazla zorlanmayacağınızı düşünüyorum. E, Birbirinden önemli iyi filmler var. Hapta e, sonu sinemada değerlendirilebilir. İyi haftalar hafta hem vizyon filmleri hem de sinema gelişmelerle yine birlikte olacağız. Gün kahramanı gel gör ki yalnız sekecek çok değil kısa zaman önce bir masal yeserdi içimde sen her gün yalanlar söyledikçe can verdi kalbimde siz sizce yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum hiç sabah bak Dalım, dalırmak istiyorum. Müsaadenle bu gece dalırmak istiyorum. Sizce. Yüzüm gözüm şişene kadar Ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar Bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp Bağırmak istiyorum Müsaadenle bu gece Dağılmak istiyorum Yüzüm şişene kadar Istiyorum. İçimden bir masalın külleri uçtu bu gece Yorgun kırgın kahramanı Gelin ki yalnız derecede Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum İçip sabaha kadar bayılmak istiyorum Caddelerde dolanıp bağırmak istiyorum sen bu gece dağılmak istiyorum. Yüzüm şişene kadar ah.